Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köyü. katkılarından dolayı Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik masada sevgili arkadaşım Barış Demirer'le birlikteyiz stüdyoda. Çok sevgili iki konuğum var. Kadira Üniversitesi ve Mimar ve Akademisyen ve Tarihi 7 Kule Bostanları Koruma Girişimi adına sevgili Aslan Demirtaş bizimle. Aynı zamanda da yine Tarihi 7 Kule Bostanları Koruma Girişiminden ve de Arkeologlar Derneği İstanbul Başkanı sevgili Yiğit Ozar bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür hoş bulduk. ederiz. Evet sevgili Aslan Demirtaş'ı da sıklıkla stüdyoda konuk ediyoruz. Ne mutluyum ki bugün sevgili iki konuğum olarak buradalar. Zira ben de Aslan'ı bir süreden beri Yedikule Bostanları'nda kalabalıkta bir gündem varken ortalıkta neler oluyor diye haberler gezerken... ...hani bir konuşalım neler oldu neler bitti burada üzerinden geçelim demiştim sağ olun beni kırmadınız geldiniz. Hakikaten geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca da orada sürekli nöbetler oldu haberler geldi... Bir takım protestolar yaşandı. Neler oldu isterseniz bir haberlerin üzerinden geçelim. Yiğitle birbirimize evet. bakıyoruz kim başlayacak diye. Biraz Sen başlayayım misin? o zaman. Yaklaşık iki hafta önceydi. 7 kule bostanlarının 2013 yılında Moğolca gömülen alanında yani orada yedi kule konakları diye anılan bir, ve yapılırken de çok şaibeli bir şekilde inşa edilen bir kapalı site var. Bu siteyle kara surlar arasında kalan bölgedeki Osmanlı belgelerinde de tarihi İsmail Paşa bahçesi olarak geçen e, bostan alanı 2010 yılında moloza gömülmüştü. iki hafta önce bu alan üzerinde Fatih Belediyesi tekrardan bir asfaltlama çalışmasına başladı. Ve mahalleye bunu e, mahalleye astığı bir pankartla duyurdu. Buraya otopark yapıyoruz diye duyurdu. E, elbette biz e, bu durumda e, hemen hareketlendik. Çünkü bu alan... ...daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin... ...kentsel tarım parkı yapacağını... ...kentsel tarım parkını dönüştüreceğini... ...açıkladığı bir proje alanıydı. Hani daha bu proje, projeyi... ...tartışırken ve bu projeyle ilgili... ...süreç koruma bölge kurullarına devam ederken... ...bu otopark projesi nereden çıktı... ...diye peşine düştük. Ee, öğrendik ki aslında... ...Fatih Belediyesi'nin tamamen şifayen aldığı bir karar. İlgili kurulların hiçbirinin... ...haberi yok, ee, izinleri yok... ...denetimleri yok. Oysa burası... Tarihi bostanların hemen üstü ve tabii ki karasurların çevresinde olduğu için kentsel tarihi sit alanının bir parçası ve UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası. Böyle bir alanda planlanmadan, değerlendirme süreçlerinden geçirilmeden nasıl böyle bir sert zemin uygulamasına girişilir diye. Öğrendiğimize göre meğer mahalledeki sent pazarından kaynaklı Fatih Belediyesi'ne göre araç park sorunu, trafik sorunu çözmek için... Belediyenin kentsel tarım parkı projesi uygulana kadar, uygulanana kadar bir süreliğine e, o alanı geçici olarak otopark olarak kullanmaya karar vermişler. Ve böylelikle e, mahalleye girmiş oldular bu alana. E, tabii ki bizler bürokratik süreçlerle, koruma mekanizmalarla bu duruma müdahil olmaya çalışırken mahallede de e, bu alanın... E, ...hem e, bostan yönüyle girilen... ...bir yandan da e, kamusal alan olarak... ...park olmasını isteyen... E, ...mahalledeki yurttaşlar da... E, ...alana indiler ve orada... E, ...iyi bir... ...yani şey uzun bir direniş gösterdiler... ...yaklaşık bir, bir haftadan biraz daha uzun süre sürdü... ...zabıtayla... ...zaman zaman polisle ufak... E, ...münakaşalar yaşandı... ...ve sonuçta... ...Fatih Belediyesi, belediye meclisinde... ...açıkladılar... E, CHP'li belediye meclisi üyelerine alandan geri çekildi ve çalışmaları durdurdu. Ama bütün bunlar koruma kurulu bu alanda bir durdurma kararı zaten daha Fatih Belediyesi alana girdiği ilk gün bize söylediklerine göre belediyeye iletmişti. Diğer kurumlar da belediyeye yazılar yazılar bu konuda. Buna rağmen belediye durmadı son ana kadar bu alanda şansını denedi ve durduğunda alanı otopark yapmaktan vazgeçtiğinde de aslında... ...asfaltlaması gerektiği alanı asfaltlamış, üzerine asfalt kırı dökmesi gereken alanı da asfalt kırını dökmüştü. Şu an otopark olarak kullanılamıyor, kullanılmıyor alan. Biz de bu uygulamanın, yasa dışı uygulamanın geri alınması için gerekli müracaatları da yaptık. Ama bir yandan da biz sürece, resmi kurumlar dahi sürece müdahale etmeye çalışırken belediye kendi gücüyle yapması gereken inşaat... ...kısmında işin yapmış oldu aslında. Böyle yani, biraz fazla mı hızlı gittim bir an. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anda müdahale... ...durdurulmuş durumda... ...fakat evet. asfalt kırı duruyor mu? Evet, asfalt kırı ...yeni oluşturulan sert zeminler... ...asfaltlanan alanlar da şu an duruyor. Araçlar oraları giremesin diye... Mahallenin inisiyatif göstererek aldığı bazı önlemler, örneğin ağaç dikmek gibi bazı önlemler var. Ee, ama bakalım biz de o uygulama geri alınsın diye uğraşıyoruz. Bir oldu bittiye gelme durumu olabilir. Şu an bir tepki üzerine durdu çalışma. Ama artık zaten oraya otoparka çevirmek için yapılması gereken tek şey araçların oraya girmesi. Evet. Dolayısıyla bu oldu bitti olmasın diye geri döndürmeye çalışıyoruz alanı. Zaten uzun süredir aslında 2013 yılından beri oraya dökülen molozların da kaldırılması için uğraşıyoruz. Bu konuda müzakerelerimiz sürekli sürüyor. Sürekli sözler alıyoruz. Bir türlü uygulanmıyor. Belki o bölümde Aslan <gülüyor> şeyler eklemek ister. Evet. 2013 yılından beri çok şey gördü. Eski İsmail Paşa bostanı. Ee, önce üzerinde turplar, rokalar varken üzerine moloz döküldü. Ee, bostancıları, bahçe, bahçecileri onları toplarken. Ee, ardından bir projenin e, parçası olan havuzun temeli atıldı. Beton temeli atıldı. Demirler oraya kondu. Hafriyat yapıldı. Bu tabii ki alanda... ...tekrardan Arkeologlar Derneği'nin de müdahaleleriyle e, durduruldu. Ama her yapılan hareket, her izinsiz yapılan ve Yiğit'in de söylediği gibi şifayen yani yapılan hareket... ...orada bir katman daha oluşturuyor. E, veyahut da e, kazı durumunda e, oradaki zemini bir kere daha rahatsız ediyor. E, onun üzerine uzunca bir süre pek alanda bir faaliyet olmadı... E, bir şantiye kuruldu ee, kültür varlıklarının İBB'nin kültür varlıkları e, daire, başkanlığı. daire başkanlığının geliştirdiği. Ee, onun şantiyesi başladı daha doğrusu şantiyesi kuruldu fakat e, bizimle de e, daire başkanlığının paylaştığı projenin e, daha başlamadan hemen revizyona girdiğini öğrendik. Bu revizyonda neyin revize edildiğine dair bir açıklama alamadık sormamıza rağmen. Yani 2013'ten birisi burası yani kamusal olarak üzerinde çok hak iddia edilen, çok konuşulan bir yer. Ve burada yapılan herhangi müdahalenin de ya da yapılacak yapılmakta olan bir projenin şeffaflık içermeden yapılmasını da kabul edemiyoruz. Çünkü çok konuşulan, çok yazılan artık halka şu veya bu şekilde herkesin farklı görüşleri ve hayalleri de olabiliyor o alanla ilgili. Ancak böyle bir ilgi, özen veya farklı farklı hayaller oluşmuş bir yerde yapılan revizyonların, projelerin, fikirlerin kamuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir Zaten. E, dolayısıyla bir e, bir e, planlama, bir projelendirme, bir e, şantiye veya bir otopark <gülüyor> müdahale diyoruz ona, ama yani onlar otopark yapıyoruz. E, dedikleri e, bir hareketin önceden e, hiçbir şey, yani böyle bir hareketlerin hiçbirisini önceden duyamıyoruz, tahmin edemiyoruz. E, dolayısıyla da bu otoparkta zaten öyle bir müdahale oldu e, Biz e, mahallede oturan arkadaşlarımızdan bu haberi aldık Haberi alır almaz e, orayla, Orada otoritesi olan bütün kurumları tek tek aramaya başladık e, Çünkü karışık bir alan park projesinin e, yapıldığı alan e, Orada şahsi mülkiyet de var e, Bir takım vakıfların mülkleri var Fatih Belediyesinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de müklüleri var. E, dolayısıyla aslında bayağı e, tartışma'yı e, davet eden bir yer. E, Dolayısı ve fakat da tabii ki e, tarihi korum e, tarihi e, İstanbul tarihi kara surlarının koruma bandında olan İstanbul sit alanları e, başkanlığı tarafından aslında e, düzenlemesi ve regülasyonu koordine e, edilmesi gereken, gereken bir yer. E, ...hasbelkader... ...boş bir arazi değil... E, ...muazzam katmanları olan... ...muazzam değeri olan... ...arkeolojik değeri, tarihi, tarihi, tarihi değeri... E, ...bizim için... E, ...muazzam bir e, kentsel tarım değeri... ...olan e, bir yer... E, ...ve e, bu... E, ...özenle ve planlanarak... ...programlanarak... ...ve de bilhassa... E, ...orada söz sahibi... ...olduğunu düşünen herkesin... ...katılımıyla yapılması gerekiyor... Biz bu kurumları aramaya başladığımızda Fatih Belediyesi'nin bir otopark projesinden hiç kimsenin İBB ve alan yönetim başkanlığı dahil olmak üzere haberi yoktu. Bu o haberi adam, biz verdik. Bu bir pankartla duyurulmuştu değil mi? Mahallede. Bir pankart Hayır, evet bir pankart Fatih Belediyesi yani işte duyuru bu, bu e, hassasiyette. Bir bez pankart üzerinde yakında otoparkınız açık olacaktır. Altında Fatih Belediyesi e, yazan. ...bir duyuru... ...yani biz mirasımızla... ...kültürel mirasımızla ilgili olarak... ...böyle hareketleri... ...beklemiyoruz... ...böyle hassasiyetten Tabii, uzak... Yani. ...davranışları beklemiyoruz... ...burası UNESCO'nun... ...dünya miras alanının... ...en de en değerli... ...koruma bandının içerisinde bir arazi... ...burası böyle... Burası ...bomboş, hiçbir özelliği olmayan... ...bir yer değil kaldı ki... ...onun için bile bir hassasiydi. yani ...proje denilen şey... ...planlanır, izinleri alınır, konuşulur, tartışılır, paylaşılır. Bugüne kadar o alanda bu söylediğim şeye yakın hiçbir hareket görmedik şu ana kadar. Özellikle bu son konu sadece kötü mirasın koruması açısından değil... ...yerel yönetim etiği, yönetim sistemi açısından da çok sorunlu bir olay. Fatih Belediye Meclisi'nde belediye meclis üyelerinin kendi anlattığına göre... ...belediyenin kendi anlatımına göre... Alanın e, bölgenin otopark sorununa e, zaten kilo konaklarında oturan işte Fatih Belediye Başkanı, şu anki belediye başkanı Hasan Süver'in e, burayı otopark yapalım o zaman diye tamamen kişisel ve anlık bir çözümü olarak ortaya çıkmış ve hemen uygulamasına başlanmış bir durum. Elbette hiçbir koruma alanında ya kültürel miras, doğal miras ya da kentin herhangi bir alanında hiçbir koşulda bu kadar anlık ve kişisel bir kararın uygulanması kabul edilemez. Mevcut yönetim sistemi de, bürokrasisi de, denetim sistemleri, izin sistemleri, yani devlet dahi bunu böyle kabul etmezken burada böyle bir durum. Ama bunu özellikle tarihi yarımada da ve karasurların çevresinde uzun yıllar alanın yönetimsiz bırakılmasından, koruma sorunlarının sorunların gidirilmemiş olmasından dolayı böyle anlık çözümlerin, kişisel kararların uygulanmaya çalışıldığını çokça görüyoruz. Bu maalesef tek örnek değil. Ya umarım son olur ama nasıl son olacak onu da bilmiyorum. Evet bir yandan senin söylediğin, Aslan'ın söylediği şu bakımdan da önemli. Bu müdahale şu an durmuş olsa bile orada ve hani 1500 yılı aşkın bir tarihi olan kenti çıtırım alanında da koruma ...kararı olan hakkında olan bir alanda da bir katman aslında eklemiş oluyor... ...ve aslında bu bir zarar da olmuş oluyor bu hı hı. koruma miras listesinde olan bu alanda... ...bir yandan da aradığınızdan bahsetmiştin ve haberleri olmadığından bu duyurudan bahsetmiştin... Hı hı. ...tek tek arayıp bu konuda bilginiz var mı diye sorduktan sonra sonra evet. süreç nasıl ilerledi? Ya biz şimdi aslında e, soru da tam denk geldi... E, Birazdan konuşuruz. Ee, yarın e, yiğitle bir panelde e, takım e, sunumlar yapacağız. <gülüyor> Onun e, yani, tam da gelmeden önce e, böyle bir e, ne diyeyim bir yumak bir e, düğüm e, olan 7 e, tar Yedikule Bostanları dediğimiz alanın üzerinde otoritesi olan e, kurumları aktörleri e, o yumağı çözmeye çalışıyorduk. O yumağın içerisinde şimdi e, az önce mülkiyetten bahsettim. Çok mülkiyetli bir alan birincisi. İkincisi mülk sahipleri aynı zamanda kolluk gücüne sahipler zabıtaya. E, aynı zamanda mülk sahipleri buranın regülasyonunu da yönetiyor. Düzenlemesini de yönetiyor. Yani buradaki kuralları da elinde tutuyor. Projelerin onaylaması, onaylanması e, bakanlık... ...seviyesinde... ...diyelim... ...kurullar aracılığıyla... ...mülk sahibi İBB ve Fatih Belediyesi... ...en büyük mülklere sahip olan... kurumlar diyelim... ...onlar da... ...hem oradaki... ...izinleri, düzenlemeleri yapıyorlar... ...alan yönetim başkanlığı... ...bu ikisinin arasında bir böyle bir... ...köprü gibi... ...fakat bir yaptırım gücü... ...olmasına rağmen... ...yapım gücü olmayan bir e, kurum. E, dolayısıyla bu yumağın yani ...bu yumağı çözmek gerekiyor öncelikle. E, çünkü e, koordinasyonsuz birbiriyle konuşmaksızın... E, ...ve aynı zamanda da... Bur, bur, bur, ...yani gene söyleyeceğim... ...herhangi bir yerden bahsetmiyoruz. UNESCO, altını çiziyorum... ...Dünya e, Miras Listesi'nde olan İstanbul... Tarihi yarım adasının e, en böyle bütüncül e, surlarının korunması gereken surlarının koruma bandının içerisinde surlarla eş yaşta olan tarihi bostanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu herhangi bir belediye projesi olarak zaten ele alınamaz. E, bunun arkeologlarla, tarihçilerle, ziraat mühendisleriyle, kentsel tarım çalışan profesörlerle. Ya da bil, e, ne diyeyim özelleşmiş yani eksperlerle e, ve yani daha saymakla bitiremeyeceğim komplikasyon ve çoklukta e, sesin duyularak bir arada çok hassas ve böyle küçücük küçücük küçücük küçücük her tarafına bakılarak çalışılması gereken bir proje. Bu çok kıymetli bir şey. E, biz gidip bunun üzerine e, taş kırığı dökemeyiz. Hele ki üstüne asfalt seremeyiz. Hele ki bunu izinsiz zaten yapamayız. Yani bu gerçekten çok akıl alır bir şey değil. Her seferinde her müdahaleye tekrar tekrar şaşırıyoruz. Ben bazen şaşırmamıza da şaşırmaya başladım. <gülüyor> yani alışmış olmamız lazım ama alışmayacağız. Gerçekten buna biz alışmayacağız. Biz hala devam edeceğiz buna şaşırmaya ve karşı çıkmaya. Ama bir yandan da her yerde konuşuyoruz fırsat buldukça... Çok teşekkürler. Sen bizi hep davet ediyorsun. Siziniz e, daha çok duyulsun ve bizi duyan insanların sayısı artsın diye. E, gerçekten de bu her seferinde de davet ediyoruz. E, bu projenin bunu, bu, bu bir proje olarak ele alınması gerekiyor. E, ve bir park projesi olarak değil. Bir bostanların korunma projesi olarak ele alınması gerekiyor. Surlarla birlikte. Çünkü bu böyle bütüncül bir. E, bu iki arkadaş yani 1600 yıldır falan yan yana duran. ...İstanbul'da biricik peyzaj öğelerinden bir tanesi. Ben gerçekten anlamıyorum. Yani böyle bir kıymet varken... ...üzerine niye otopark yapıyoruz... ...ya da üzerine niye... ...herhangi bir yüzyılda da yapılabilecek... ...yani ne bileyim ya... ...50 sene sonra da park yapabilirsiniz... ...100 sene sonra da park yapabilirsiniz... ...herhangi bir yere park yapabilirsiniz... ...ama... 1600'lük bo yıllık bostan yapamazsınız yani böyle geçmişi olan bir şey bugün tekrardan inşa edemiyoruz maalesef fizik kuralları zaman kuralları olduğundan dolayı böyle bir şey yapılamıyor ee, o yüzden hala şaşırmaya devam ediyoruz ama e, alışmıyoruz. Yani surları üzerinde baktığımızda karasurlarına bir obje olarak bakmamamız gerekiyor. Bir de böyle bir geleneksel yaklaşım da var bazı korumacılarda. Zaman zaman onunla da itham edildiğimiz oluyor. Siz karasurların çevresinde etrafındaki arkeolojik katmanların üzerinde tarım yapılmasını nasıl bu kadar açık savunabilirsiniz diye. Bahsettiğimiz bostanlar surlarının kültürel peyzajının bir parçası. Yani en az 1500 yıldır biraz önce Aslan'ın söylediği gibi bostanlar ve surlar bir arada Evet, Bostanların uzun yıllar alanın yönetimsiz bırakılmasından dolayı e, alanda o, oradaki uygulamalardan kaynaklı sorunlar varsa bunlar yine biraz önce Aslan'ın dediği gibi disiplinler arası tartışmalarla alandaki bütün paydaşların katılımıyla e, çözülebilecek konular. Bunun e, çözümü oradaki bir katmanı tamamen ortadan kaldırıp e, bir başka katmanı tek başına sergilemek ya da aynı katmanın... E, Asli unsur olan bosta, surları çevresindeki diğer unsurlardan ayıklayarak kentten koparmak, objeleştirmek, etrafını sterilleştirmek olmamalı. Böyle bir yaklaşım var. Buna karşın bu tip alanların nasıl korunması gerektiğini, bu alanlarda üretilecek projelerin alanların korunması gereken değerlerine zarar vermemesi için bir tedbir olabilmesi amacıyla... UNESCO'nun İstanbul'a ve dünyanın pek çok miras lisesindeki yerine önerdiği bir şey var son toplantısında. Kültürel miras etki değerlendirme raporlarını hazırlayın alanlarla ilgili diye. Nitekim alan başkanlığının da aslında bu konuda bir kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları nasıl yapılmalı üzerine odaklanacak bir çalıştay hazırladığını biliyoruz yakın zamanda gerçekleşmesi hedefleniyor. Böyle bir süreç başlamışken bir yandan da tamamen bu süreçlerin dışında sanki hiç böyle tartışmalar yapılmıyormuş, hiç bunlar konuşulmuyormuş gibi Fatih Belediyesi'nin her seferine bizi şaşırtan ama şaşırmayacağımız ve alışmayacağımız aslında dediği gibi uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Bu tabii biraz da kültürel mirasa nasıl baktığımızla ilgili bir durum. Yani suru yalnızlaştırmak tek başına onu bir kimin için çekim merkezi yapmak istiyorlar bilmiyorum ama işte, Sulu Kule'ye baktığımızda biraz görebiliyoruz. Orada bugün kapalı bir siteye dönmüş, boşaltılmış, bütün tarihsel ve aslında sosyolojik katmanlarından ayıklanmış bir Konut topluluğu görüyoruz kapalı bir site görüyoruz aslında bir mahalle yerine inşa edilmiş. Biraz daha aşağıda Toklu Dede Kapı çevresinde yine aynı şekilde e, surların e, içerisinde sanki bir tatil köyü inşa eder gibi işte Osmanlı konutlarının e, mimarlık tarihiyle çok da alakası olmayan yeni e, yorumları kiç yorumlarından ibaret bir e, bir ...tür mahallecik e, görüyoruz. E, Mevlana Kapı ...çevresine baktığımızda benzer uygulamaların... ...orada yapılmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Topkapı'da kara surlarının... ...duvarları arasına Fatih Belediyesi'nin... ...sosyal tesislerinin... ...düğün salonu kısmının taşırıldığını görüyoruz. Sürekli... E, ...sur çevresini böyle bir... ...düzenleme ama düzenlerken de... ...bütün... E, Değerlerinden arındırıp e, korunması gereken değerlerinden arındırıp kendi piyasa mantıkları içerisinde pazarlayabilecekleri bir hale sokma kaygısı görüyoruz. İşte bu kaygı zaten e, bizleri her seferinde ayağa kaldıran ve bu alanın her seferinde bir şeyleri kaybetmesine sebep olan. E, yani surların çevresinde parka dönüştürülmüş ama ıssızlaştırılmış kullanılmayan içine dahi girilmeye cesaret edilemeyen park alanları da var. E, Böyleyken niye 1500 yıldır orada bir bilginin tarım bilgisinin 1500 yıllık bir tarım bilgisinin kadim bilginin de e, sürekli işlendiği devam ettiği sürdürüldüğü bir alanı yaşayan bir alanı e, ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu yönetim sistemindeki aktörlerin tercih ettikleri e, ekonomi modeline ister istemez bağlanan bir konu oluyor. Yani ekonomi modülü derken ben araya girebilir miyim? <gülüyor> e, zamanında, e, zamanında dediğim ben bu tarihlerle ilgili çok iyi aklımda tutamıyorum. iki sene mi önce, bir sene mi önce çok hatırlamıyorum ama biz e, İBB yapı işlerinde bir toplantı yapmıştık. E, ve e, İBB yapı işlerinden e, bir yetkiliyle olan toplantımızda yetkinin bize söylediği e, çok mantıklı e, bir şey vardı. Biz bu çevre düzenlemelerini belediye olarak yapıyoruz. Parkları yapıyoruz. Ama bizim en büyük problemimiz bunların bakımı ve yıllar içerisinde gerektirdiği tamiratlar, işte kopmalar, bozulmalar vesaire onların idame edilmesi. Bu bir problem. Ve biz o gün o toplantıda bu alanın bir bostan olarak yönetildiğinde yani yönetiminin. E, Bostancılar tarafından yapıldığı belediyenin çöp toplama işte e, park yeri düzenlemesi gibi katkılarıyla Bostancılar tarafından bir Bostan olarak yönetildiğinde bu e, bakımıydı, idaresiydi işte e, bakım için harcanacak paralar, bütçeler vesairelerin e, tamamen marjinalize olduğunu konuştuk. Yani böyle bir anımız da oldu bizim e, Bostancıların yönettiği bir alan olarak. Ee, ve bu işin tabii ki ekonomisi de e, muazzam. Çünkü e, su, su kullanıyorsunuz, sular kuyudan çekiliyor. E, o arazide, e, yani o alanda bostan olmasının elbette ki bir sebebi var. Su olmadan siz tarım yapamıyorsunuz. Yani susuz tarım elbette ki var ama e, orada yetişen e, sebze paletine baktığınızda, meyve paletine baktığınızda Az suyla kendi kendini e, kotarabilen e, bitkiler yetiştiriyorlar ve e, kuyu da 19-20 metrede su var aşağıda yani hemen altında su. 19-20 metre çok güzel bir derinlik. E, hiçbir şey. <gülüyor> e, dolayısıyla e, suyu zaten altında, toprak üstünde. Onun üzerine bir tane bostanci elinde tohumla koyduğunuz zaman size yem yeşil bir alan var. İçinde gezip gezebilirsiniz de yani şeyin de düzenlediğiniz zaman e, makul bir şekilde e, kendi kendine bakan yemyeşil e, ve bir geleneğin devamı olan övünebileceğiniz bir projeniz olur. Yani Fatih Belediyesi, İBB, Alan Yönetim Başkanlığı biz hakikaten seslene seslene bir hal olduk ama e, burada çevri düzenlemesi, peyzaj dediği denildiği zaman bunun çok çok farklı farklı yöntemleri var. Her şey çimen değil. Her şey e, beton basama, basma taşı değil. Her şey içinden su akan bir kanal değil beton. E, bostan bir cins üretken peyzajdır. Bunun üzerine çalışılarak bostancılarla birlikte orada muazzam bir peyzaj yaratılabilir. Zaten vardı. <gülüyor> ve zaten halen de var. Evet. 1500 yılı aşkın süreden beri olan ve İstanbul'un en kadim ve halen dünya miras listesinde listesinde olan alanında olan bir kent içi üretim alanından bahsediyoruz bu kadar kıymetli olan ve geçtiğimiz haftalarda tekrar bir otopark olma tehlikesi ile gündemimizde olan yedi Kule Bostanları neyse ki tarihi 7 Kule Bostanları koruma girişimi var diyeyim. <gülüyor> Çok teşekkürler geldiğiniz için. Gelişmelerinde takibinde olalım, şunda duyurmuş olalım. Programı dinlediğiniz perşembe günü saat 11.30 itibariyle İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi Taşköş'te de 126 no'lu derslikte sevgili konuklarım Yiğit Ozar galiba. 126 diye hatırlıyorum ama hemen yan olduğu için <gülüyor> bakabilir dinlendik. <dinleyicilerimiz>. Yanındaki <gülüyor> derste <dersleriyle> bakarsanız <gülüyor> <seviyorum>. Evet. <gülüyor> sevgili konuklarım Yiğit Ozar ve Aslan Demirtaş konu olduğu Yeşil Müşterekler isimli panel kamusalı yapmak isimli konuşmalar dizisi Amber Platform tarafından düzenlenen paneller dizisi kapsamında devam ediyor olacak sorularınız ve tartışmak istedikleriniz olursa programı dinledikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde soluğu alabilirsiniz diyelim. Ben Yağmur Yıldırım biz dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Açık mimarlı.